Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala ve ala ahlihi ve sahkihi ecmain. Peygamberler ile ilgili çok iddialı bir isim hala altında eziliyorum. E, bu ikinci oturumumuzda Hazreti Adem aleyhisselamı Kur'an-ı Kerim'de e, tertip sırasına göre ilk anlatıldığı yer olan Bakanı Suresi 30 ve 39. ayetler arasında... Rabbimizin nasıl ele aldığını ve bize bu kısa çerçevesinde neler söylediğini göreceğiz bugün inşallah. Elmalı merhumun hakdini Kur'an Dili isimli tefsirinden istifade ederek inşallah açıklamaya çalışacağız. Ama önce bir kitaptan bahsedeyim konumuzla alakalı. Peygamberler tarihi arkadaşlar... Ne yazık ki demiyorum bir, bir vaka olarak içine en çok efsane, hikaye, ehli kitaptan alıntı ve zayıf rivayetlerin karıştığı alanlardan bir tanesidir. Çünkü çeşitli sebepleri olabilir bunun. Bunlardan birincisi boşlukları doldurma gayretidir. Yani Cenab-ı Kur'an-ı Kerim kıssayı anlatırken göreceğiz diğer peygamberlerin hayatlarında da çok önemli ana Olayları söyler. Onun dışındaki vermek istediğini mesaja uygun olan kısımları söyler. Onun dışındaki detayları bildirmez bize. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir tarih veya bir işte vakaların anlatıldığı bir hatırat veya başka bir kitap değildir. Bize öğüt vermek üzere Biz geçen dersimizde beraber konuşmuştuk bu konuyu bize öğüt vermek üzere arkasından adım adım takip edebileceğimiz hayat parçalarını anlatır kısalarda Rabbimiz. Dolayısıyla isim, yer, işte gereksiz malumat hiçbiri zikredilmez. Böyle olunca alimlerimiz, bizim büyük bir kısmı peygamberler tarihi üzerine çalışanların o detayları doldurmak istemişlerdir. Yani bunu da tabii uydurarak değil, ellerindeki ulaşabildikleri bütün bilgilerle doldurmak istemişlerdir. Tefsirde İsrailiyat meselesi, tefsir usulü okuyan kardeşlerimiz bilirler. Efendim Müslümanların böyle tamamen reddettiği bir mesele değildir. Bu özellikle günümüzde çok tartışılsa ve çok farklı yaklaşımlar olsa bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ehli kitaptan yapılan rivayetler hakkında bunlar Kur'an'a ters düştüğü zaman kesinlikle reddedilmesi gerektiğini, Kur'an'a uygun düştüğü zaman kabul etmekte bir mahsur olmadığını, Kur'an'ın ruhuna ne uygun ne aykırı, yani Kur'an'ın söylemediği, sessiz kalmayı tercih ettiği konularla ilgili detaylara gelince de bunları ne kabul ne de reddedip, karşısında nötr bir pozisyon almamız gerektiğini söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve işte daha sahabeden itibaren de bu ehli kitaptan rivayetler, aktarmalar yapılmış, açıklamalarda kullanılmış. Acizane kanaatim yani şahsen ben bunlardan rahatsız olmuyorum. Çünkü bunlar bizim kültürümüzün zenginliğini gösteriyor, genişliğini gösteriyor. Her biri bir hikayeye dönüşerek hayatımızda bize rehberlik ediyor. Sonuçta biz yine dediğim gibi geçen ders bunları konuşmuştuk. Mutlaka bir hikaye dinliyoruz. Yani işte film izliyoruz, romanlar okuyoruz, efendim, başka hikayeler dinliyoruz, başkalarının hikayelerini dinliyoruz ve farkına varalım varmayalım onlar bizim hayatlarımıza. E, rehberlik ediyor bir şekilde e, dolayısıyla ben bağlayıcı olmadığı sürece yani bu rivayetlerden yola çıkarak bir ahkam üretmediğimiz <gülüyor> üretmeye kalkışmadığımız ve işte e, buna, onun, yine onlara dayalı, dayanarak mesela bunun en bariz örneği Hazreti Adem'i cennette Havva'nın kandırması meselesi e, ehli kitabın rivayetlerinden alınmış ve bu mesela kadınların erkek cinsine düşman olduğu ve işte onlardan uzak durmak gerektiği, onların sözlerine itibar etmemek gerektiği gibi sonuçlar çıkarmışlar insanlar. Bu tip yanlışlara girmediğimiz sürece onların yani ehli kitabın rivayetlerinden de sadece bir ne olarak diyelim bir bakış açısı zenginliği olarak bir işte kültür olarak istifade etmekte onların nasıl baktığını görmekte bir sakınca olmadığı kanaatindeyim. Şimdi ama biz bu rivayetlere hiç girmeyeceğiz bu derslerimize. Zaten ayda bir saat yani çok kısıtlı bir süremiz var işte rivayetlerde nasıl geçmiş efendim tarih kitapları, peygamberler tarihi kaynakları, Kur'an dışında bu konularda neler söylemişler bunlara çok girmeyeceğiz. Size bahsedeceğim kitapta bu rivayetlerin en temel asıllarından yani en önde gelen örneklerinden bahsederek onlara reddiyeler yapıyor kitabımız Aslında o da küçük bir kitap. Şu boyutlar peygamberler tarihi doçent doktor Abdullah Haydemir tarafından yazılmış. Diyanet İşleri Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı yayınları arasında çıkmış. Bu kaynakta takip eden arkadaşlar göreceklerdir. Şimdi bir de bir şey daha söyleyeyim. Giriş kısmında kitabımızın, o bahsettiğim bu kitabın giriş kısmında genel olarak peygamberlik müessesesi, peygamber anlayışı, peygamberlere bizim yaklaşımımız, peygamberlere imanın bir Müslüman için anlamı ve peygamberlerin cümlesine selam olsun efendim, ortak ev vasıfları üzerine çok güzel bir giriş yazılmış. Arzu edenler o girişi de okuyabilirler. İslam az peygamber maddesini de okuyabilirler. Yani bu sohbetimizin size peygamberler konusunda zihninizde peygamberlik ve peygamberler konusunda bir açılım yapması Efendim kavramların doğru dürüst yerli yerine oturmasını istiyorsanız ve daha hani kendi gayretlerinizle de daha da derinleşmek istiyorsanız konuşmalarımız sırasında bahsi geçen her kavramı İslam astöbetinden gözden geçirmenizi tavsiye ederim Efendim Rabbim Zihnimize açıklık versin efendim, kalbimize derinlik versin ve bize anlattığı o örnek insanları gerçekten hayatımıza aktarabileceğimiz bir nasıl diyelim hikmet bulmayı, her birinin hayatındaki o hikmetleri bulabilmeyi ve derin bir kavrayışla onların bizim hayatımızdaki yansımalarını okuyabilmeyi Rabbim nasip etsin inşallah. Ve tabii bütün bunlar niçindir arkadaşlar yani biz niçin öğreniyoruz, niçin araştırıyoruz, niçin peygamberleri tanıyalım, işte onların başına gelen her hadise hakkında bizim de bir bilgimiz olsun, niçin bunu yapıyoruz? Bunu, bu niçin sorusunun cevabı efendim bu bilgilerin, öğrendiğimiz bütün bilgilerin hayatımızdaki anlamıyla ilgili çok net bir yol göstermeli bize. ...efendim e, kültürlü olmak için değil, bilgili olmak için değil, efendim ilim sahibi olmak için değil, işte başka herhangi bir neden için değil, bütün bunlar evet öğrenmek istiyoruz, bilmek istiyoruz ilim sahibi olmak istiyoruz ama onun için istiyoruz yani son tahlilde efendim bunların hepsini kendi kurtuluşumuza dünyevi ve uhrevi kurtuluşumuza ve bilhassa nihai kurtuluşumuza vesile olacak şekilde efendim onlardan kendi hayatımıza gereken sonuçları aktarabilmek için bunları istiyoruz yoksa geri kalan her şey insanın sırtında geri kalan yani bütün amaçlar insanın sırtında bir yük olmaktan başka bir şey değildir. Efendim gelelim Bakara suresi 30 ve 39. ayet kelimeler yani bakın daha Kur'an Kerim'in başında birkaç sayfa sonra Rabbimiz bize Hazreti Adem'in yaratılışındaki yarat, yaratılış dönemindeki en önemli instantenler, parçaları aktarıyor. Bütün hayatımız boyunca bize rehberlik gelecek. Pek çok mesele zikrediliyor bu 10 ayet içerisinde. Ee, sabah pay e, dün akşam paylaşmıştım fakat burada yine tekrar okuyalım sizinle beraber Efendim, Elmanlı Haddi Hazır arkadaşlar, bu bölümün girişinde e, çok muazzam bir vukufiyetle e, bu kısada bu 10 ayetlik yani 10 cümle diyebileceğimiz bu bölümde bir sayfalık yaklaşık bu bölümde nelerin hangi temel konuların ele alındığını bize e, sayarken bakın ne kadar derinleşmiş. Diyor ki, e, burada hitap evvela Resulullah'a tevcih buyuruldu. Çünkü ve iz rabbuke diye başlıyor bölüm. Senin Rabbin dedi ki diye başlıyor. Senin Rabbinin dediği anı, şunu dediği anı hatırla diye başlıyor. Buradaki sen kimdir muhatap? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek kıssanın künhünü hakkıyla o anlayacak. Yani bir kıssa anlatılacak ama kıssa peygambere hitapla başlıyor. Peygamber Efendimiz'e hitapla başlıyor. Bu da şunu gösteriyor ki bize diyor, bakın hemen bir netice çıkarıyor. Bu kıssanın künhünü, ruhunu, asıl maksadını ana fikrini, temasını hakkıyla o anlayacak ve mezun olduğu kadar ne kadar izin verilmişse o kadar da o anlatacaktır. Ma ma bununla birlikte yani evet böyledir asıl hitap yani şöyle düşünün bir ortamda işte bir konu konuşuluyor o konu konuşulurken bir e, o konuda yetkin olan birisi ortamdan birisi, birisini orada bulunanlardan birisini kendisine muhatap seçiyor ve diyor ki baksana söylüyorum bu konu şöyle şöyledir diyor. E, buradan yani kıyas yapabilirsiniz. Böyle olmakla beraber yani evet. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimize onun hem de S, şey k e, zamiriyle onun şahsına ikinci şahs e, ikinci tekil şahsı hitap ederek Efendim e, başladı giriş yaptı kıssaya. fakat buna her ferde ait hitab amleşmesi am neşvesi de verilmiştir yani bak, okuduğumuz zaman anlıyoruz ki de e, anlıyoruz ki aynı zamanda hepimize de burada bir e, hitap var hepimizi de ilgilendiriyor fakat e, hani e, Cenab-ı Hak evvel, ev, evveliyyetle Peygamber Efendimiz'e hitap ediyor beraberinde de e, bizler istifade ediyoruz öyle düşünebiliriz. Efendim ve her ferdin bunu nefsinde fehmi tatbik etmesi matluddur yani sırf Peygamberimize hitap olsaydı gerçekten. Hani Kuran-ı Kerim'de bir bölüm olarak neden yer alsın? Ama Cenab-ı Hak böyle umumi, evrensel bir kitapta, evrensel bir metinde bir konuyu anlatacak. Fakat o konuyu anlatırken Efendimizin şahsına hitapla başlıyor. Buradan anlıyoruz ki konu hepimizi ilgilendiriyor. Fakat konuyu bütün derinliğiyle kavrayacak olan e Efendim sadece aslında aramızda Peygamberimiz. Dolayısıyla bakın buradan şimdi bir şey daha çıkarabiliriz biz. E bu kıssaların ve daha doğrusu bütün Kur'an ayetlerinin evvel emirde peygamberimiz tarafından sonra onunla beraber yaşayıp Kur'an'ın yeryüzündeki ilk uygulayıcıları hem de vahiy devam ediyorken e, uygulayıcıları olan sahabenin o ayetleri nasıl anladığı nasıl uyguladığı bizim için vazgeçilmez modeller doğru anlayış kavrayış ve doğru aktarma hayata doğru aktarma modelleri oluşturduğunu da buraya kaydedebiliriz. Bunda şimdi bunda bu kıssada yani nelere temas edildiğini saymaya başladı. Zahir olarak açıkça yani böyle dolaylı işaret yoluyla filan değil. Zahir olarak inayeti Rabbaniye yani Allah'ın lütuf ve yardımları, kazavu kader, indallah kıymeti admi mebdeyi, adem mebdeyi affedersiniz e, ve Allah katında Hazreti Adem'in ve Adem oğullarının ee, kıymetinin kaynağı yani nereden kaynaklanıyor insanın kıymeti. Tenasülü beşeri mebdeyi, insanoğlu nasıl ürüyor, nasıl çoğalıyor bunun e, başlangıç noktası anlatılıyor. Din ilmi lisan mebdeyi dinin ve lisanın yani konuşma kudretin, kabiliyetinin insanın konuşma kabiliyetinin kaynağı, nereden başladığı ahlak, vazife ve uhuvvet mebdeyi e, tercümeye gerek yok. Ahlak, vazife ve kardeşlik. insanların birbiriyle kardeş olduğu meselesinin kaynağını görüyoruz biz bu kıssada. İçtimaiyat mebdeği yani sosyal hayatın mebdeği, kaynağı ve hukuk mebdeği insanlar arasındaki hakların organize edilmesi demek olan hukukun kaynağı bu kıssada zikrediliyor. Tenasülü Beşeri'nin ilk din, ilmi lisan devrinden itibar edilmesi ve beşeriyete i bu mevdeye istinad etmesi lüzumu, insanın e, üremesinin ve çoğalmasının e, ilk Devrinden başlayarak efendim son nesne kadar o ilk mebde'e, ilk kaynağa dayandırılmasının gerekliliği. Mahiyeti insaniyenin tarifinde bunların zatî bir kıymeti bulunduğu, insanın e, nasıllığı, insan nasıl bir varlıktır yani insanın mahiyeti nedir sorusunda bu e, efendim anlatılanların, bu kısada anlatılanların zatî e, zati bir kıymeti bulunduğu fakat zen bu masiyetin kusumeti, adavetin zati ve fıtrî olmayıp arazi ve telkinat-ı hariciye eseri olduğu ifham olunuyor. Yani e, efendim insanın Efendim, bütün olumlu hani lisan sahibi olması, bir din sahibi olması, kardeşlik duyguları, cemiyetin, topluluğun esası ve hukukun, ahlakın esası bu kısıda yer aldığı gibi aynı zamanda da efendim insanın kıymeti zatî bir kıymeti bulunduğu yani insanın insan olmakla efendim bir kıymetinin olduğu artı kıymetlerinin evvelinde. Yani daha insan olarak yeryüzüne geldiğinizde bir kıymeti haiz olduğunuz anlaşılıyor bu kıssadan. Fakat günah ve isyanın, günah ve isyanın, husumet ve adavetin, düşmanlıkların, işte kinlerin zati ve fıtrîi olmayıp arazi, geçici, yani sonradan meydana gelen, asli olmayan, sonradan meydana gelen ve telkinatı hariciye ifade e, eseri olduğu. Yani dışarıdan gelen telkinler sebebiyle, çeldiriciler, iknalar sebebiyle bizim bu günah ve isyanlara, düşmanlıklara, kimlere düştüğümüz insanda e, asıl olanın ahlaki, dini, efendim, kardeşlik duygusu, sosyal dayanışma duygusu, bir topluma ait olduğu duygusu, bütün insanların kardeş olduğu duygusu insanda da aslidir. İyilik yani insan da aslidir. Masiyet, günah, düşmanlık ve efendim kin bunlar arazi yani sonradan meydana gelmiştir. Bu suretle Hristiyanların Zen bir asli akidelerinin doğru olmadığı, yani doğuştan insanın günahkar dünyaya geldiği teorilerinin doğru olmadığı, mahiyeti şeytaniyenin ma rahiyeti insaniyeden hariç bir şey olduğu yani şeytanın gerçekten insan dışında bir varlık olduğu yoksa insanın içindeki kötücül duygulara şeytan denmediğini bizim dışımızda bir varlık olduğunu ve bu ikisi arasında adaveti kadime bulunduğu insanla şeytan arasında ezeli bir düşmanlık bulunduğu şeytanın bu adavetten fari olmayacağı yani şeytanın bu adav, bu düşmanlığı hiçbir zaman bitirmeyeceği kıyamete kadar bu düşmanlığını süreceği ve fakat insanlığın buna karşı kendine kendi fıtratına sahip olarak nefsini ve nev'inin nev'iyetini muhafaza ve müdafaa edebileceği yani şeytan karşısında da insanın aciz olmadığı, insanın e, bu şeytanın düşmanlığına rağmen kendi fıtratına sahip çıkabileceği ve insanlık türünün o asli ve güzel özelliklerini muhafaza edebileceği şeytanın kandırma çabalarına rağmen. Ve o zaman ve bunu yaptığı zaman ancak efendim e, saadeti beşeriyenin haddi aksasını bulacağı, nihai noktasında insanın mutluluğunun, huzurunun, şeytanın, e, telkinlerinden uzak kalmak ve olduğu uzak kalmakta olduğu ne zaman bunu başarırsa o saadetin o mutluluğun son noktasına ulaşabileceğini ve bunun potansiyel olarak insanda var olduğunu bu gücün yani şeytana karşı direnme gücünün ve bu hususta da tevbenin kıymeti çünkü şeytan karşısında e, mutlak bir zafer istemiyor Allah Teala bizden daha ilk kısımın kısım, ilk adımlarında bunu görüyoruz yani Adem işte bak şeytan böyle böyle e, efendim telkinatta bulundu ama gördünüz mü? Bak Adem nasıl hiç kanmadı. Siz de kanmayacaksınız. Hani kıssa bunu söylemiyor. Kıssa bize diyor ki evet e, Allah Cenab-ı Hak işte e, o şeytanla mücadeleye çok yer verilmez burada. E, meleklere Adem'e secde etmesini emretti. Melekler secde ettiler fakat Adem secde etmedi. Burada geçmiyor ama işte e, kıyaslama yaptı. Şeytan bir sebebe dayandırdı. E, efendim secde etme işini ve bunun üzerine huzurdan kovuldu, lanetlendi. E, ve lanetlenmesi üzerine de bunun sebebini yani şeytanın düşünce biçiminin arkadaşlar, düşünce biçiminin ne kadar sakat olduğunu, ne kadar e, ben merkezli, yüzeysel e, olduğunu ve e, hakikati nasıl... Kendisini merkeze koyarak hakikati nasıl göreceleştirdiğini şeytanın düşünme biçimlerinde göreceğiz inşallah kıssanın başka yerlerde aktarılan Kur'an'ın başka yerlerinde anlatılan bölümlerinde. Sonra efendim bütün bunlar gözün önünde oldu Hazreti Adem'in ve Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i ikaz etti. İşte bu senin ezedi düşmanındır dedi. Sakın onun telkinlerine kulak asma, yüz verme ona dedi seni yoldan saptırmak istiyor ve şeytan yemin etti kıyamete kadar ben onların önlerinden arkalarından sağlarından sollarından geleceğim. Hiç boş bırakmayacağım. Sen onu, Rabbine diyor Rabbimize diyor. Sen onların çoğunu şükredenler olarak bulmayacaksın. Yani onlara nankörlük yaptıracağım. ve isyan ettireceğim diyor şeytan. Fakat Cenab-ı birkaç yerde Kur'an-ı Kerim'de eğer şeytan maddesini okuduysanız geçen sefer söylemiştim okuyun diye. Orada da görmüşsünüzdür. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçiyor. Senin onların üzerinde bir sultan, bir otoriten, bir yaptırımın yok. Yani şeytan bize bir telkinde bulunduğunda biz şeytan karşısında aciz değiliz. Üzerimizde bir otoritesi yok. Sadece bir çağrıda bulunuyor. Bize bir davet gönderiyor şeytan. İşte Hazreti Adem bütün bunlara rağmen şeytana uydu arkadaşlar. Şeytana uydu yani. Ee, ve farkı ne? Yani bir hata işledi. Farkı hemen hatasını fark etti. Alçak gönüllülükle hatasını kabul etti. Ve Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla da Cenab-ı Hak ona yardım etti. O duygularını e, ve tercihini sadece duygu değil. Burası da çok önemli. Yani insan bir şeye pişman olur. Arkadaşlar burası çok önemli. İnsan bir şeye pişman olur. Fakat pişmanlığının gerektirdiği adımları atmaz. O adımları atmazsa gene Cenab-ı Hak onu zorla alıp oradan doğru yola sokmaz. Yani duyguların davranışlara dönüşmesi gerekir. Mesela işte merhamet böyledir, şefkat böyledir, öfke böyledir. Yani siz davranışa dönüştürmediğinizde o daha doğrusu o duygunun ee, doğru bir şekilde Çünkü öfkenin de lazım olduğu Gerekli olduğu yerler vardır İşte öfkenin de tamamen Her zaman yutulması gerekmez Onu da söyleyelim ee, Gazali bunu çok güzel işler İşte siz öfkenizi öldürürseniz Yutulmak demeyelim de öldürmek diyelim Siz öfkenizi öldürürseniz e, Mesela vatanperverliğinizi de kaybedersiniz Mesela namus anlayışınızı Onurunuzu koruma duygusu kalmaz sizde neyse o bir bahsi diğer oraya girmeyelim Hz. Adem'in burada sadece üzülmek ve pişman olmak ah ben bunu nasıl yaptım bu hatayı nasıl yaptım demekle kalmayıp efendim bu hatadan dönmek için ne yapması gerektiği bu yanlışını düzeltmek için ne yapması gerektiğini e, Cenab-ı Hak'tan öğreniyor ve onları yerine getiriyor dolayısıyla burada şimdi e, dönelim tekrar bu saadeti beşeriye yani insanın saadeti beşeriyesinin haddi aksası Maksimum noktası arkadaşlar e, nerede? E, kendi fıtratına sahip çıkarak şeytanın telkinlerine uymamasında. Peki ama daha ilk insan hemen uydu şeytanın telkinlerine. İşte bu hem uymaması ve bu hususta tevbenin kıymeti yani uyduğun zaman da ne olacak? Uydun diyelim yanlış adım attın. Ayağın kaydı zelle diye geçiyor. Fe ezelle hume şeytan. Şeytan onlara bir zelle işledi yani ayaklarını kaydırdı. O zaman ne yapılacak? Tevbe edilecek işte. Tevbenin mutluluğumuzla alakası insanın mutluluğunun nihai noktasıyla tevbe arasındaki ilişkiden bahsediliyor. Tenasülü beşeri mebdeinde terbiye kanununun cereyanı anlatılıyor insanın ilk e, üremesi e, konusunda insanın üremesi yani yeryüzünde insanın üremesi konusunda e, nereden başladı nasıl başladı ve e, çoğalma yani bugüne kadar nasıl geldi bu konuda terbiye kanunun ceyhanını anlatıyor terbiye deyince biz adada bu ilgili şunu yapma ayıp bunu yapma ayıp diye sadece onu düşünüyoruz Türkçe'de anlam daralmasına uğramış arkadaşlar terbiye e, bir şeyi e, haddi aksası diyelim hadi bizde dilimize yerleşir mi bilmiyorum çok e, mümkün görünmüyor e, herhangi bir şeyi optimum bak optimum deyince anlayacaksınız ama ne yazık ki haddi aksa deyince anlamıyoruz Efendim bir şeyi o en kendi kapasitesinde var olan maksimum en iyi noktaya ulaştırana kadar aşama aşama gereken işlemlerin onun üzerinde gerçekleşmesi demektir terbiye. Yani mesela bir tohumu alıp ondan büyük bir ağaç sağlam büyük güzel meyveli bir ağaç elde edene kadar ne gerekiyorsa hangi aşamalardan geçmesi gerekiyorsa aşama aşama onları onun üzerinde uygulamak demek bizim anladığımız anlamda dar anlamdaki terbiye de tabi şimdi tam oturdu yerine işte bir çocuğu hiçbir şey bilmez olarak konuşma bilmiyor işte ayıp bilmiyor ahlak bilmiyor hiçbir şey bilmiyor ama bunların potansiyel olarak içerisinde e, hazır o kuvvetlerle potansiyel olarak doğuyor onu ele alıp aşama aşama aşama insanı kamil haline getirmek hem ahlaki olarak zihni olarak entelektüel olarak dünyevi mesleki anlamda aşama aşama onu eğiterek e, içerisinde dünyaya getirdiği potansiyelinin en azami, en üst sınırına onu ulaştırmış oluyorsunuz. İşte e, bu kısada tenasülü beşeri e, mebdeinde ilk başladığında, yani insanın üremesinin ilk başlangıcındaki efendim. E, terbiye kanunun nasıl cereyan ettiğini. Yeryüzünde nevi insanının ezeli ve kadim olmayıp yani ilk e, yeryüzü zaten ezeli değil ama yeryüzünde e, yeryüzüyle beraber insanın da ezeli ve kadim olmayıp bilahare tedricen hadis olduğu, sonradan meydana geldiği. Yani bugünkü nevi beşerin ezeli olmadığı ve bugünkü tenasül kanununun bidayeten mevcut olmayıp üreme kanunu, bugünkü üreme kanunun bir daha mevcut olmayıp arzın bir devreyi kemalinden sonra bizzat harika olan bir hadise-i hilkat ile başladığı e, arzın, yeryüzünün bir e, olgunluk e, geçirip yani üzerinde yaşanacak hale geldikten sonra bir harika olan, olağanüstü bir başlangıçla, mucizevi bir, bir başlangıçla başladığı efendim ve bunun da bu başlangıcın da bizatihi ve lizatihi olmayıp yani kendiliğinden insan kendiliğinden meydana geldi. İşte şartlar oluştu oluştu insan kendiliğinden meydana geldi diyemeyiz. Bizatihi ve lizatihi olmayıp Hayku tekvini Hayku tekvini ilahi eseri olduğu. Yani ilahi bir yaratılışla, ilahi bir var, edili, var edişle olduğu ve fil hakika öyle olmasa ya ilmi fennî kökünden yıkacak olan illetsiz sebepsiz bizatihi ve lizatihi mütekevvin bir hadise kabul edilmek. Eğer bunu kabul etmezsek diyor. Yani ilahi bir müdahaleyle mucizevi bir başlangıçla insanın varlığının yeryüzünde başladığını kabul etmezsek ya Efendim ilmi fen e, ilmi düşünce sistemini kökünden yıkacak olan bir şeyin illetsiz sebepsiz bizatihi kendiliğinden meydana geldiği hadisesini kabul etmemiz lazım ki bu ilmi düşünce biçimine aykırı. Yani bir şey neden var oldu? Peki o neden var oldu? İlim bizden o silsilenin açıklamasını ister. Bir noktaya gelirsiniz. O noktada işte insanın bilgisi, ilmi ve yürüteceği mantık yetersiz kalır. Orada ilahi bilgi devreye giriyor. Vahiy devreye giriyor ve bize o ilk başlangıcın nasıl olduğunu orası söylüyor. Gerçi bugün arkadaşlar çok o konuda yeterli değilim maalesef. Bana itimat etmeyin. Ama bu Bugün bilimsel çalışmalar da yeryüzünde hayatın bir noktadan sonra başladığını, e, tabii onlar <gülüyor> onu da işte bir mu, e, ilahi bir müdahale, bir yaratma, bir mucize ile değil de onu da e, kendilerince yine bir teoriyle açıklıyorlar ama e, ezeliği olmadığını söylüyorlar. Yani bugün artık bilim bize maddenin ezeliği olmadığını bir başlangıç noktasının olduğunu, işte bu karbon hesaplamaları vesaireyle söylüyorlar. Aslında yaratılışla ilgili bütün açıklamalar bir teoriden ibaretken, bakın adı üzerinde evrim teorisi, yani bütün hepsi birer teoriden ibaretken, onlar nazarından yani inanmayanlar açısından söylüyorum. Bu teorilerden bir tanesini, bilimsel kesin bir gerçek gibi diğerinde karikatürize, karikatürize ederek hatta bir arkadaşımız söylemişti tıp fakültesinde ilk e, derslerden birinde işte hayatın başlangıcı anlatılırken bütün teoriler böyle görsellerle gayet efendim e, bilimsel verilerle desteklenerek anlatılmıştı, anlatılmış. Yaratılış teorisine gelince yani bizim anladığımız anlamdaki yara, e, hayatın başlangıcını yaratılışla açıklayan teoriye gelince onu da bir karikatürle tahtaya, işte, ekrana yansıtarak e, anlattıklarını, karikatürize ettiklerini yani yaratılış teorisini. Bunların hepsi arkadaşlar birer Tercihtir. Yani insanoğlu her zaman bir tercih yapar. İşte inanmak da bir tercihtir. Dolayısıyla size değer kazandıran şey zaten imanın bir tercih olmasıdır. Bir zorunluluk değil de bir tercih olmasıdır. Ama yine de tekrar ediyorum benim hani zayıf ve yetersiz kaldığım konuları aranızda genç arkadaşlar ileriki aşamalara götüreceklerdir mutlaka. Efendim bugün artık bilim yani nasıl bilim diyelim. Bilimsel çalışmalar bizim yaratılıştaki o ilk başlangıcı yani maddenin ilk yaratılışını sonra dünyanın oluşumunu sonra üzerinde insanın oluşumunu efendim bir fevkalade bir başlangıçla fevkalade bir olayla başladığını bugün bize bilim de söylüyor. Ve şimdiki tenasül kanunun ve bunun cereyan ettiği küreyi arzın hadis olmayıp namütenahi surette yani bize böyle derseniz eğer diyor. Yani şu andaki işte insanların çoğalma biçiminin ve bunun cereyan ettiği küreyi arzın yeryüzünün sonradan yaratılmış olmayıp namütenahi surette ezeliyet ve kıdemleri iltizam olunmak lazım geleceği. Eğer yukarıdaki yani sizin bu iddianızı kabul edersek illetsiz sebepsiz bir e, varlık kabul etmemiz gerekiyor ve bunun da Efendim, ezeli oluşunun mecbur olması gerekiyor. Halbuki ilm-i fen nazarında arzın mahlukiyeti, yaratılış yaratılmış olması ve hudusu ve bunun da sonradan gerçekleşmiş olması delaili kaviye ile biz zarure sabit bulunduğu bilim, e, bilim de bunu kuvvetli delillerle artık tespit etmiştir ve nihayet yeni felsefelerin ilmi ahlak itibariyle fıtrat fıtratı beşeriyede cereyanlı ispata çalıştıkları veraset kanununun Veraset yani genetik diyelim bir takım özellikleri atalarımızdan aktarmış olmamızın az çok bir esas ihtiva ettiği hilafet meselesinde anlatacak onu. Ve fakat bunun da veraset suretiyle değil yani mutlak surette işte e, bir önceki neslin özelliklerinin size böyle kopyalanması suretiyle değil hilafet suretiyle tasavvur edilmesi lazım geldiği yani her intikalde yani atalarımızdan bize kadar gelen her yeni nesilde o özelliklerin yeni nesillere intikal etmesinde Allah Teala'nın bizzat bir halku tesiri gözetilmek iktiza eyleyeceği ehli İlme ihtihar edilmiş bulunuyor. Yani bu kıssada şu 10 ayetlik bölümde bütün bunlara temas edildiğini, bütün bunların efendim birer kavramın içerisinde yer almak suretiyle dahi olsa bu konuda, iş, bu, bu bölümde işlendiğini söylüyor Elmalı Hamdi yazar. Şimdi arkadaşlar hızlıca efendim bölümde nelerin ele alındığına bakalım. Gerek duyarsak tekrar döneriz. Siz uzunca bir bölüm bu. Ben özetledim size bir, bir saatin içinde aktarabilmek için. Efendim siz merak ederseniz kendiniz Elmalı Hamdi Hazır'dan bunu satır satır okumanızı çok hararetle tavsiye ederim. Ben birkaç kere okudum işte tam ana fikirleri çıkarıp size aktarabilmek için. Her seferinde gerçekten ayrı lezzet aldım. Bu Osmanlı bakiyesi alimlerimizin Hakikaten e, ne kadar mütebahir olduklarını yani okyanus derlerdi eski alimlere böyle çok yönlü efendim e, felsefede var işte kelam var e, efendim e, fizik var yaratılış var ahlak var hukuk var bütün bunları bu kısımın içinde böyle bir hani hangi cümleyi atacaksınız hangi cümleyi alacaksınız karar vermekte son derece zorlanacağınız çok kıymetli bir metin de bir araya getirmiş Elmalı Hamdi Hazır merhum. Şimdi arkadaşlar hemen biz ayetlerin mealinden ve Elmalı'dan da birkaç aktarımla bu bölümü size aktarmaya çalışalım. 30. ayette kıssayı şöyle anlatmaya başlıyor Rabbimiz. Ve iz qale rabbuke lil Rabbim Rabbin meleklere dedi ki inni ca'ilun fil ardı halife ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bir halife yapacağım aslında. Yapacağım. Evet. Elmalı da yapacağım diyor. Çünkü halikun demiyor. Cailun diyor arkadaşlar. Tefsirdeki bu e, kullanım farklılıkları son derece önemli sonuçlar. Yani halikun da diyebilirdi. Neden cailun dedi. Son derece önemli sonuçlar çıkarılır buralardan. Yani mesela bundan yaratıldıktan sonra bir şeyi kılmak ona bir ekstra bir özellik vermek diye de düşünebiliriz bunu. Ama burada asıl üzerine elmalı da bunu ifade etmiş fakat üzerinde çok durmadan halife kelimesine geçmiş. Ben bir halife yaratacağım, bir halife yapacağım dedi meleklere Rabbim. Şimdi burada bir istişare gibi görünüyor. Yani istişare etmez Rabbimiz ama bilgilendirme diyelim. Evet daha güzel oldu. Bilgilendirme yani bir şeyi yapmadan önce meleklere bilgi veriyor allah Teala. Ben haberiniz olsun ben yeryüzünde bir halife yapacağım diyor. Hemen arkasından da melekler. İtiraz gibi görünen bir soru soruyorlar Cenab-ı Hakk'a. Şimdi oraya geçmeden önce bu bilgilendirme meselesinin kıymetini hatırlatarak geçelim. Bakın arkadaşlar allah Teala Rabbül Alemin eşi yok, ortağı yok, benzeri yok, karşısında duracak olan bir güç yok, ona hesap soracak olan kimse yok. Yani bütün alemlerin Rabbi, sahibi, yaratıcısı. Hakezan meleklerin de öyle. Ee, neden bilgi veriyor meleklere? yani bunun cevabı yok he. bu soruyu soruyorum diye bir cevabı var zannetmeyin sadece bunun bize nasıl örnek olması gerektiğini düşünün yani biz e, kendi hayatımıza da çok genel karşılaşmışızdır hatta kendimiz bile yapmışızdır işte diyelim çocuğunuza bir şey diyorsunuz e, kalk giyin diyorsunuz ama niçin, niçin giyinecek bugün cumartesi değil mi, evde değil miyiz işte niye giyiniyoruz? Bir açık mesela şuraya gideceğiz ya da şu gelecek şöyle olacak demiyorsunuz yani sebebini açıklamıyorsunuz. Çocuk diyor ki niye? Mesela ee, çok şahit olmuşuzdur bunu arkadaşlar günlük hayatımızda. Diyorsunuz ki sen benim dediğimi yap bana niye de diye sorma. Yani arkadaşlar Cenab-ı Hak'ın e, meleklere karşı gösterdiği e, kelimeler doğru olur mu bilmiyorum ama tevazu'yu biz insanlar birbirimize karşı göstermiyoruz. Yani denk. Dengiz biz orada yani. İnsanız. Hepimiz insanız. Efendim çalıştığı iş arkadaşlarına, emri altındakilere efendim e, bilgi vermemek yani. Yaptığı şey, yaptığı üstelik de beraber yapacakları şeyler hakkında. Bilgi vermemek e, nasıl bir e, duygudur, kibirdir diyelim. E, nasıl bir önemsememedir karşısındakini veyahut da bir şey karşısındakini hani zihni hiç çalışmayan veya çalışmaması gereken, körü körüne itaat etmesi gereken bir varlık olarak görmedir. Bunu size bırakıyorum düşünmeyi. Halife kelimesine gelelim biz. İnsanın Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak tarafından zikredilen bir vasfıdır halife. Yani tabi buradan şunu anlıyoruz, halife olmak üzere yarattı Allah Teala insanı. Halife, yani halife yapmak, yeryüzünde bir halife yapmak Cenab-ı Hakk'ın muradı. Onu anlıyoruz yani insanı var etmekteki muradı. Ee, kendi irademden, kendi kudret ve sıfatından ona bazı salahiyetler vereceğim, o bana izafeten, bana niyabeten, Mahlukatın üzerinde bir takım tasarrufata sahip olacak. Halife şu demek arkadaşlar bu açıklamadan anladığımız ben öyle bir varlık yapacağım ki yeryüzünde tırnak içinde insan bu öyle bir varlık yapacağım ki o diğer bütün mahlukata benim bana niyabeten Tasarruf yetkisine sahip olacak. Yani hayvanlara nasıl davranacak? Ağaçlara, denizlere, taşlara bütün mahlukata, bütün evrene suya, efendim, havaya nasıl davranacağının yetkisini ona vereceğim diyor. O, o ona kullanma yetkisi vereceğim. Kendi dışındaki bütün mahlukatı. Ve benim namıma yapacak bunu. Benim namıma ahkamımı icra ve tenfiz eyleyecek. Bu hususta ...asil olmayacak, yani bu hilafeti de asaleten değil... Kendi ve şahsı namına bilasele icrayı ahkam edecek değil. Benim bir naibim, bir kalfam olacak. İradesiyle benim iradelerimi, benim emirlerimi, benim kanunlarımı tatbika memur bulunacak. Sonra onun arkasından gelenler ona halef olarak aynı vazifeyi icra edenler olacak. Böylesi silevi bir şekilde diğer insanlar da o ilk insanın vasfı olan bu halifeliği almış olacaklar. İşte burada o dediği terbiye kanunundaki o veraset meselesi aynı zamanda bir hilafet meselesidir demişti hatırlayın. Yani sizin tercihiniz siz evet insan olarak doğuyorsunuz sizin fikriniz sorulmuyor burada fakat size bir vasıf verilmiş halife olma vasfı onu kendi tercihinizle kendi bilincinizle uygulamanız bekleniyor sizden. Yeryüzündeki imtahanınız da bu olmuş oluyor. Şimdi e, halife kendi zatı ve şahsı namına bil asale değil ne dedik? Cenab-ı Hakk'ın bir naibi bir vekili olarak onun kanunlarını tatbika memur olarak yeryüzünde tasarruf yetkisine haiz olan varlık demek. Halife birkaç e, sebeple var edilir. Birkaç sebeple halife nasp edilir, gönderilir diyor e, Elmanlı. Ya aslın gaybubeti söz konusudur. Yani asıl olan mesela işte e, büyük elçi gönderirsiniz bir yere. Bir devletin büyük elçisi vardır. Niye? İşte her görüşmeyi o devletin gerçek sahibi yapamayacağı için orada bulunamayacağı için kendisi bir elçi gönderir. Ya e, halife ona yardım edecektir. Yani asıl e, yetki sahibine yardım etmek için görevlendirilmiştir. Çünkü kendisi işte e, acizdir mesela. Bunların hiçbirisi Cenab-ı Hak için düşünülemeyeceğine göre asilin naibe şeref, naibe, naibine affedersiniz şeref bahşetmesi için halife kılınır bazen de diyor. İşte insanoğlunun halife kılınışı bu sebepledir. Yani e, bütün gücü, saltanatı, otoriteyi, hakimiyeti elinde tutan yaratıcının yani asil olanın o tasarrufta asıl hak sahibi olanın naip olarak seçtiği birine şeref bahşetmesidir. Yoksa ona onun yardımına muhtaç olduğu için değil, kendisinin gücü yetmediği için değil veya kendisi her an her yerde bulunamayacağı için değil. Efendim sadece ona bir şeref bahşetmek üzere e, diğer varlıklar mesela işte öğretmenin sınıftayken birini e, diyelim ki işte sınıfa Göz kulak olmakla görevlendirmesi gibi. Aslında öğretmen de sınıfta. İşte birini kaldırıp işte sen de sınıf başkanısın kalk bakalım sen de işte arkadaşlarını bir şey yap kontrol et demesi gibi. Halifenin kıymet ve şerefi asilin Şeref ve niyabetin derecesiyle mütenasiptir. Yani halifenin şerefi iki şeye bağlıdır diyor. Bir, onu görevlendiren asılın, asilin şerefine bağlı. O ne kadar şerefliyse onun gönderdiği elçi de o kadar şereflidir. Ve ikincisi de niyabetin derecesiyle mütenasiptir. Yani e, hangi yetkiyle, hangi dereceyle, hangi vasıfla onu görevlendirdi? <gülüyor> Bunlara bağlıdır diyor. Ondan sonra ayet ilme de arkadaşlar e, meleklerin itiraz ettiği noktaya geliyoruz. Burada tabii e, efendim e, Elmalhamdi Yazının uzun açıklamaları var. Onları geçiyorum. Galu <gülüyor> melekler dediler ki: Etij alufi hamen yufsidufi ha ve esfikud dima. Sen orada fesat çıkaracak kan dökecek birilerini mi yaratacaksın? Böyle bir varlık mı yaratacaksın? Ve nahnu bir bihamdike ve nuqaddisu Halbuki biz seni hamd ederek seni daima tesbih ediyoruz. Sana mahsus bir takdisat ile arzı takdis ediyoruz. Senin için kendimizi daima tertemiz tutuyoruz. Bu anlama da gelebilir. Ve bu suretle bu cümleyi kullandıklarında melekler bu soruyu sorduklarında itiraz etmiş olmuyorlar. Çünkü neden, nereden biliyoruz bunu arkadaşlar? Bir meseleye de hüküm vereceğimiz zaman o meseleyle ilgili bütün ayet ve nasıl diyelim onu açıklayan sahih hadisleri ve rivayetleri de bilmek durumundayız. Biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de melekleri tarif ederken Cenab-ı Hak onlar Allah'a asla isyan etmeyen ne emrolunurlarsa onu yapan varlıklardır. Dolayısıyla burada meleklerin sen yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak birini mi yaratıyorsun? Halbuki biz seni ne güzel tesbih ediyoruz, takdis ediyoruz veyahut da işte senin için kendimizi tertemiz tutuyoruz, emrine amadeyiz, istediğin her şeyi yap sana kulluk ediyoruz. Neden böyle bir varlık yaratıyorsun diye sormaları itiraz için değil, hikmetini istisfar içindir. Hikmetini öğrenmek içindir. Dolayısıyla buradan da bugün özellikle arkadaşlar her şeyi devamlı soran bir gençlik var karşımızda. Ve bunu sonra mesela bizim de zihnimize ben şimdi kendi gençliğime gidiyorum hatta o zamandan tuttuğum not defterleri var arada böyle karıştırıyorum bakıyorum aman Allah'ım benim de ne sorularım varmış yani. Sormuşum cevaplarını aramışım o soruların okumuşum notlar almışım işte e, konuşmak tartışmak istemişim böyle soru işareti koymuşum bazı yerlere. Hepimizin vardı o soruları. Bugünkü gençliğin farkı arkadaşlar bunu daha korkusuz, fütursuz bir şekilde dile getiriyor. İşte meleklerin hikmetini anlamak için e, sormalarıyla hesaba çekmek için sorgulamak arasındaki fark e, bizim inancımızı oluşturan fark arkadaşlar. Bilmem anlatabildim. Burası çok çok önemli. Bilhassa genç arkadaşlar. Meridian Genç'in sayfasında olduğumuza göre gençlerde dinliyordur diye ümit ediyorum. Efendim bilhassa genç arkadaşlar. Sorabilirsiniz. Sorası, soru sorabilirsiniz. Ama sorgulamak başka şey. Hesaba çekmektir. Sorgulamak hesaba çekmektir. Güvenmemektir. O bilgiye güvenmemektir. Ama bilgiye güvenip hikmetini anlamak için e, peşine düşmek. Bir takım soruların peşine düşmek. Ve asla çizgiyi aşmamak. Yani çizgi orada edep çizgisi arkadaşlar. Yoksa her şeyi sorabilirsiniz. allah Teala acaba bu bunu emretmekle ne kastetmiş olabilir? İşte bu ne saçma şey? Böyle şey mi olur? Demekle ikisinin arasındaki farka bakın yani. Ee, tekrar tekrar vurguluyorum. Burada meleklerin sorusu. Bu, e, cenab Cenabı Hakk'ın bu işine itiraz etmek, isyan etmek, gereksiz bulmak. Mesela şeytan gereksiz buluyor. Burada bu kıssada aynı zamanda itirazların yani veyahut da Cenab-ı Hak'tan gelen emirlere karşı Ya Rabbi niye bunu yapıyoruz demenin iki türünden melekçesinden ve şeytancasından da bahsedildiğini bu vesileyle hatırlatmış olalım. Şimdi arkadaşlar... Başıma bir iş açayım. Elmalı Hamdi Yazır hiç temas etmemiş buna. Fakat bugün de çok sorulan gençlerin çok sorduğu sorulardan bir tanesidir. İşte daha insan yaratılmadan Cenab-ı Hak meleklere bilgi veriyor. Ben yeryüzüne böyle böyle bir halife yapacağım diyor. Ve melekler diyorlar ki sen yeryüzünde ifsat çıkarıp hesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Yani melekler nereden biliyorlardı insanın böyle olduğunu? diye bir soru var bunun böyle kesin bir cevabı yok çünkü gaybi bir konu yani melekler nereden biliyorlardı meleklere sorma şansımız yok meleklerle konuşup siz bunu nereden biliyordunuz da Cenab-ı Hakk'a o zaman öyle sordunuz halbuki daha insan yoktu piyasada Deyip onlardan bir cevap alma şansımız yok. Veyahut da başka bir yerde başka, Kur'an'ın başka yerlerinde başka hadislerde benim bildiğim yani bu konuda bir açıklama yok. Dolayısıyla bizim bu konudaki yorumlarımız kim ne yorum yaparsa yapsın arkadaşlar tahmini olacaktır, zanni olacaktır. Elmalı Hamdiyazır mesela kısmının ilerleyen bölümlerinde o cennette yasaklanan ağaç meselesinde de bu hangi ağaçtı? Arkadaşlar bunun bir zandan ibaret olacağını, yapacak, yapılacak bütün yorumların zandan ibaret olacağını dolayısıyla bu konuda kafa yorumanın bize bir fayda getirmeyeceğini söylüyor ve çok güzel de yorumluyor. Abdullah Aydemir de hocamız kitabında Efendim e, kaynaklardan bazı rivayetleri aktararak neredeyse yeryüzündeki bütün ağaç çeşitlerini saymışlar e, bu ağacın hangi ağaç olduğunu yani buğdaydan tutun da zeytin ağacına kadar işte elma ağacına kadar bütün ağaçlar sayılmış diyor. Dolayısıyla bu hani gaybı taşlamak deniyor buna. Yani karanlıkta taş atmak. Ne kadar isabet ettirebilirsiniz zifiri karanlıkta taş attığınızda İşte bu da gaybı, karanlığı taşlamak gibi bir şeydir bu konuda söz söylemek. Ama en makul açıklamayı ben size söyleyeyim. İlla da zihninizi tatmin etmek istiyorsanız. Ha bir de kendi hayatımdan bir şeyi aktarayım. Bir tecrübemi aktarayım size burada arkadaşlar. İnsanın Artık yaşı mı, bilgisi mi ona çok emin değilim. Ee, i̇kisinin de payı olduğunu düşünüyorum. Tecrübesi, yaşı ve e, işte eğer o geçen zaman bomboş geçmemişse tabii okumuşsanız, biriktirmişseniz bir şeyler, bilginiz, tecrübeniz arttıkça e, bazı boş bırakılan şeylerin, cevapsız bırakılan şeylerin e, ardına düşmenin sizin bizim için, kendiniz için yani aslında hiç de bir gereğinin olmadığını anlıyorsunuz. Daha iyi anlıyorsunuz. Bu yüzden hani yaşlandıkça insanın sorularının azalması... E, aklının daha az çalışması veya işte ne bileyim e, daha böyle konservatif ve uyumlu bir zihniyete ulaşıp Hani e, soruları gençler sorar yaşlar böyle artık tam uyum sağlamışlardır sisteme O anlamda olduğunu düşünmüyorum ben acizane arkadaşlar bazı şeylerin cevabının olmadığını hikmetli bir şekilde hissetmek kavramak ve onu o haliyle kabul etmek buna olgunluk diyorum ben acizane. Müsaade ederseniz kendini, yani kendi yaş grubuma da güzel bir iki vasıf yakıştırayım. Hep, hep gençleri övüyoruz. Efendim, e, olgunluk diyorum. Neden biliyor musunuz bir olgunluk bu arkadaşlar? Orada benim de kriterim şu. E, bir, bir defa Cenab-ı Hak bize e, ne kadar zeki, bilgili, işte ilim sahibi vesaire olursak olalım, bilemeyeceğimiz, cevabını veremeyeceğimiz boşluklar olduğunu gösteriyor. Yani bu bizim e, entelektüel olarak acizimizi kavrayacağımız bir yer bir defa. Her şeyi bilemeyeceksin sen. Bunu gösteriyor. İkincisi, bu çok önemli, bu daha da önemli. E, şimdi bu bilemeyeceğin şey yani bilemeyeceğini kabul et bir defa. Allah e, La ilmelena illa ma allamtena. Meleklerin söylediği bir sözdür. Gene bu bölümde geçecek. Gördüğünüz gibi bir saate, sadece bir ayet bile sığdıramadım maalesef. Efendim bu bölümde gelecek. Melekler o imtihanı yaşayacaklar. Hazreti Adem'le onların bilgisini mukayese edecek Cenab-ı Hak. Sonra diyecek ki ben size demedim mi benim söylediğimde bir hikmet vardır bir fayda ben bilirim her şeyi demedim mi diyecek Cenab-ı Hak onun üzerine melekler diyecekler ki galu la illa ma allamtana inneke antel alimul hakim biz senin bize öğrettiğinin dışında hiçbir şey bilmeyiz gerçek ilim sahibi hikmet sahibi olan sensin diyecekler Cenab-ı Hak a. bu hatta vaazlarda bir giriş duası olarak okumak da hep şey olmuştur yani meşhur olmuştur bir adet bir gelenek olmuştur bence o vaizin veya işte o dersi anlatanın kendisine daha derse başlarken yaptığı bir hatırlatmadır yani böyle kendini kürsüye geçmiş böyle bol bol konuşuyor görüyorsun ama sakın bunları kendinden zannetme Allah ne kadar öğrettiyse sen o kadarını biliyorsun asıl alim ve hakim olan Allah'tır diye kendi kendisine hatırlatmış oluyor vaiz diye düşünüyorum. İşte e, bilemeyeceğimiz yerleri kabul etmek dedik. Peki bu bunu kabul etmenin e, bir sınırı yok mu? Yani ben şöyle mi diyeceğim? Ya ne yapayım ben her şeyi bilemem. Her konuda böyle mi diyeceğim ben? Arkadaşlar e, hayır eğer sana bildirilmişse bir şey Demek ki sen onu bilebilirsin. Yani hakkında bir ayet varsa, bir hadis varsa veya bir ilmi yöntem varsa onu bulabilmek için. Müspet bilimleri insan zihninin temel ilkeleriyle kainata koyduğu Cenab-ı Hakk'ın sünnetullah dediği o kaideleri tespit ederek insan zihni bir bilgi üretebiliyor. Bu, bu mümkünse vahiyle ile vahi, vahiy kaynaklardan, Kur'an ve sünnetten bir bilgiye ulaşman mümkünse. Üçüncüsü üç tane yol var arkadaşlar. Biri, Akıl biri vahiy biri de tecrübe insan tecrübesinin aktarımıyla bir bilgiye ulaşman mümkünse senin ne yapalım işte ben her şeyi de bilemem deyip efendim cahilliği bilgisizliği orada mazur gösteremezsin. Çünkü o bilgiye ulaşma yolun var imkanın var. Bir de Allah'ın bildirmedikleri, işte bizim asıl teslim olmamız gereken yerler, Allah'ın bildirmedikleri, bildirmediği konular, huruf, kurmukatta başta olmak üzere işte bütün müteşabih ayetler mesela, bir baktığınızda onlara oradan ne hukuki bir sonuç çıkar ne ahlaki bir sonuç çıkar. Yani ben orayı bilmediğimde, herhangi bir hakkı ihlal etmiş olmuyorum herhangi bir günah işlemiş olmuyorum o bilgiyi bilmediğim için ahlaki bir eksiğim olmuyor insanı kamil olmakta bir noksanlığım olmuyor sadece ne oluyor? arkadaşlar ilk söylediğim şey oluyor işte. sen her şeyi bilemezsin senin aklının, ilminin, bilginin bir sınırı var Cenab-ı Hak bize durmamız gereken çizgiyi öğretmiş oluyor. İşte onu o çizgiyi ayırt edebilmeyi ben olgunluk olarak nitelendiriyorum arkadaşlar. Ama gene de işte şöyle bir izah yapmışlar. Onu da size aktarayım. Diyorlar ki melekler nereden biliyorlardı Ademoğlu'nun yeryüzünde fesat çıkarıp kan dökeceğini. Diyorlar ki işte insan kelimesinin içerisinde yani ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde Cenab-ı Hak o halife denilen Kavram, O kavramın içeriği e, meleklerin nasıl bir varlık olacağı, bu yaratılanın nasıl bir varlık olacağını daha en baştan öngörmesini sağladı. Bunu birazdan e, lisan meselesinde göreceğiz. Yani bir kelimenin e, arkadaşlar sizin zihninizde bir varlığa karşılık gelmesi demek o varlığın evsafının sizin zihninizde en azından ayırt edici özelliklerinin sizin zihninizde var olması demektir. Şunu demek istiyorum yani ben mesela ağaç dediğimde zihninizde bir varlık canlanıyor kitap dediğimde bir varlık canlanıyor defter dediğimde bir varlık canlanıyor bunların hepsi aynı şeyden aslında ama ağaçla kitabı defteri biz ayırt edebiliyorsak arkadaşlar nasıl yapıyoruz bunu halbuki sadece 3 tane kelime duydunuz daha ortada ne ağaç var ne kitap var ne defter var. Bu üç kelimeyi duyduğunuz anda zihninizde bunları birbirinden ayırabildiniz. Ağacın ne olduğunu, kitabın ne olduğunu, defterin ne olduğunu biliyorsunuz. Niye? Çünkü o, o kelimeleri bildiğiniz için. O kelimelerin hangi varlıklara karşılık geldiğini bildiğiniz için. İşte bunun gibi insan kelimesinin de e, halife sıfatı taşıyan varlığın da Hangi varlığı kastettiğini melekler bildikleri için onun kan dökeceğini fesat çıkaracağını da bildiler diyorlar ulema. Çoğunlukla kabul edilen görüş bu. Bir başka görüş de bu biraz daha evrim teorisine yakın bir görüş oluyor. İşte ruh üflenmeden önce yeryüzünde... Ee, hani hal ete, onun insan, hünkârın Dâhre, lâm yâkun şeyi anmadık radyo ya insan suresinin ilk ayetinde Rabbimiz, insan henüz anmaya değer bir şey değilken, onun üzerinden çok uzun zamanlar geçti diyor. Bu Kur'an'ın ruhuna uygun, İslam'ın daha doğrusu ruhuna uygun e, evrim teorisine arkadaşlar biz evrim teorisi deyince işte yaratıcıyı reddeden insanı maymundan gel, geldi geldiğini söyleyen ve işte bütün canlılığı yeryüzündeki canlılığı kendiliğinden aşama aşama bugüne kadar geldiğini savunan bir din dışı, din karşıtı bir teori olarak görüyoruz. Niye? Çünkü siyasallaştığı ve o şekilde kullanıldığı için bilhassa 20. yüzyılda 19. ve 20. yüzyılda efendim halbuki daha İbn Haldun'un yazdığı metinlerde bile bütün eski klasik dönemdeki İslam Müslüman biyologların yazdığı eserlerde Müslüman bilim insanlarının yazdığı eserlerde bile bu teoriden bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim'de buna işaretler var. Yani türün kendi içerisinde geçirdiği evrim. Türün kendi içerisinde. Burada da bu bölümde de Elm Allahım Hazır. Eğer dikkatle okursanız yine o teoriden bahsediyor. Arkadaşlar İslam'a İslam bu konuya nasıl bakıyor? Çünkü şunu biliyoruz biz. Her tür kendi içerisinde e, bulunduğu şartlara uyum göstererek bin yıllar, milyon yıllar içerisinde şekil şey değiştirmiştir. Yani e, hücrelerine varıncaya kadar arkadaşlar yapısı e, çevre şartlarına uyum sağlayarak değişiklik arz etmiştir. Ve bu işte onların dış görüntülerine bile zaman içerisinde yansımıştır. E, i̇şte biz tek anne babadan geliyorsak nasıl işte kuzeydekiler çok e, soluk benizli, e, açık renk gözlü, bembeyaz ciltli oluyor da e, ekvatora yakın yerlerde yaşayanlar daha esmer, daha kavruk, daha siyah tenli, siyah gözlü, kıvırcık saçlı falan oluyorlar. Hayvanlar hakeza, hayvan türleri yani ben şimdi evrimin e, bilmediğim alanlarına girmeyeyim. İslam buna e, karşı çıkmıyor arkadaşlar. Bizim dinimiz buna karşı çıkmıyor. Ancak neye karşı çıkıyor? Türler içerisinde geçiş suretiyle işte bir e, kurbağadan bu, bugünkü insana ve ya bir denizdeki bir lavradan bugünkü insana gelindiğini karşı çıkıyor. Ee, insanın bütün o varlık içerisinden seçilerek hususi olarak yaratıldığını çünkü Allah Teala bize bu bölümde söylüyor. Dolayısıyla belki de insanın ruh üflenmeden önceki o çok çok eski işte insan suresine bahsedilen çok çok eski dönemlerdeki o dil bilmeyen yani dil üretmeyen, lisan üretmeyen adeta çünkü insanı insan yapan o lisan meselesinde göreceğiz ve alleme ademen esme ayetinin izahında insanı insan yapan ve Adem'i Meleklerin secde ettiği muhterem varlık kılan şey arkadaşlar zihninde bir kategorizasyon yeteneğiyle o kategorileri lisanında ifade etme becerisi olan mantık ve dil yeteneğidir insanı insan yapan ve melekleri ona secde ettiren. Belki de bundan önceki aşamadaki halini biliyorlardı melekler. Orasını bilmiyoruz. Bakın bunların hepsi karanlığa taş atmak. Onun için elmalı çok doğru yapmış, hiç değinmemiş. Peki ey Fatma Bayram sen neyine güvenerek bunlara değiniyorsun? Çok sorulduğu için, çok çok sorulduğu için. işte geçiştirdi bizi hoca demesinler diye. Peki bu ayeti kerimede arkadaşlar tesbih kavramı geçiyor. Meleklerin Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmesi. Ona bakarsınız. Bir de melek kavramı geçiyor. Melek maddesini de İslam askıbetisinden okumanızı hararetle tavsiye ederim. Çünkü meleklere iman bizim altı iman esasımızdan bir tanesidir. Ve melekler yani düşünün Allah'a iman, kitaplara iman. Yani Allah'a inanıyorsun, kitaplara inanıyorsun, peygamberlere inanıyorsun, dirilişe inanıyorsun. Aa, efendim kaza ve kadere inanıyorsun. Yani hepsine inanıyorsun. Melekleri kabul etmezsen geçersiz oluyor iman. O kadar kıymetli bir şey yani meleklerin varlığı ve bizim onu kabul etmemiz. Hatta bana sorarsanız pek değinilmez meleklerin varlığını düşünerek yaşamamız. Bence son derece önemli bir şey. E, hayatımıza büyük bir fark meydana getirecek bir şey. Yani mesela meleklerin daima yanında olduğu meleklerle beraber dolaşan bir insan olmak var. Bir de meleklerin kendisinden kaçtığı bir insan olmak var. Bununla ilgili hadisler var. İşte şöyle olursanız melekler sizden uzaklaşır, böyle olursanız melekler sizden uzaklaşır. Şöyle insanlar meleklerle beraberdir. Bir tanesini söyleyeyim mesela Kur'an-ı Kerim'i gece gündüz seri bir şekilde okuyan, böyle akıcı ve güzel bir şekilde okuyanlar e, meleklerle beraber dolaşırlar diyor. Şimdi e, Kur'an'ı hiç açmayan da yani o bir mi? Değil mi? Arkadaşlar e, peki melek benimle dolaşsa ne olacak dolaşmasa ne olacak e, onu da söyleyeyim arkadaşlar melekler e, burada uzun uzun açıklamalar var onlara lütfen siz bakın melek kökünden gelirse elçi anlamına geliyor risalet anlamına geliyor mülk kökünden gelirse kudret kuvvet anlamına geliyor melekler aynı zamanda kudret ve kuvvet sahibidirler yani çok kudretlidirler çok şeylere güçleri yeter meleklerle bizim ilişkimiz açısından konunun en önemli kısmı arkadaşlar Cenab-ı Hak'tan bize gelecek olan bütün nimetleri bütün ikramları meleklerin getirecek olmasıdır yani Cenab-ı Hak bize İlim verecek, hikmet verecek, bereket verecek, sekinet verecek, kalbimize huzur verecek. Bunu meleklerle gönderiyor. Eğer senin evin, yaşadığın ortam, senin e, bünyen, yani fiziki yapın, meleklerin gelmeyeceği şekildeyse arkadaşlar melek gel gelmiyor ya. Melek gelmeyince bunlar gelmiyor. Yani bir hayal edin. Onun için ben bu işin çok ciddi olduğunu düşünüyorum. Acizane. Arkadaşlar 6 sayfa kadar burada Elmanlı Hamdi yazır meleklerden bahsediyor. Hristiyanların melekler konusuna bakışından vesaire bahsediyor. Ben bunlara girmiyorum. Ayet-i Kerimenin sonunda ale <gülüyor> inni a'lemu ma la Cenab-ı Hak meleklere diyor ki ben sizin bilmediğinizi bilirim diyor. Bakın, soru sordular. Niçin yaratacaksın ya Rabb'im? Yeryüzünde tam dökecek fesat çıkaracak birini? Efendim, eee burada Elhamdülillah Hamdiyaz diyor ki maksatları itiraz değil hikmetini istisfar fakat zımnen e, hilafete rağbet ettiklerini de gösteriyordu. Zımnen de hilafete bunlar rağbet. yani kendileri istiyorlar o halifelik makamını. Yani biz varız senin ne güzel tesbih ediyoruz, kulluk ediyoruz, sana ibadet ediyoruz. Biz varken hani bu kadar güçlü, temiz hani meleklerin yapısını düşünelim. Ee, varlıklar hiç isyan etmeyen, itiraz etmeyen. Niye sen kan dökecek, fesat çıkaracak birini yaratıyorsun? Yani demek ki o makama aynı zamanda rağbet ediyorlardı. Nasıl cevap verdi Cenab-ı Hak meleklere? "Gale inni, alemu ma'la ta'lemun." Ben sizin bilmeyeceklerinizi bilirim dedi. Şüphe yok ki alalıklak düşünüldüğü zaman bunun böyle olduğunu ve ilmi ilahinin kendilerinden çok ziyade ve yüksek bulunduğunu melaike bilirlerdi. Öyleyken makamı inkarda tekit te ifade eden yani karşısında inkar eden biri olduğu zaman verilecek cevabı, İnne getirilir başına yani. Kuşku yok ki, şüphe yok ki diye. Bu yani melekler inkar makamında söylemediler bunu. Biliyorlar Allah'ın ilmini. Fakat inni ile takviye ederek Cenab-ı Allah'ın bunu tekrar ihbar etmesi onlara. Yani ben sizin bilmediğinizi bilirim diye hatırlatması. Gösterir ki muradı ilahi bu umum içinde bir hususu. Yani istihlaf meselesini istihdaf etmektedir. Yani her şeyi bilirim. Bu hilafet meselesini de bilirim. Kime halifelik verileceğini de ben sizden daha iyi bilirim." demektedir ki melekeye hafif kalan, anlayamadıkları ve şer ihtimali karşısında yani bu halife diyor ama bu kan dökecek, şerri fesat yaratacak yeryüzünde efendim şer ihtimali karşısında bu istibat, şaşkınlık ve arzı ihtisas ile söz söylemelerine sebep olan buydu. Yani Şaşırdılar ve şaşkınlıkla karşıladılar. Binaenaleyh Siyah mana hilafetin hikmet ve devaisi ve ona liyakat meselesi hakkında bilmediğiniz cihetler var. Siz insanı biliyor olabilirsiniz kan dökücü, fesat çıkarıcı falan diye. Fakat hilafeti bilmiyorsunuz diyor. Hilafetin nasıl bir makam olduğunu ve onu kimlerin kimin hangi vasıflara haiz olanın yapacağını bilmiyorsunuz. Ben sizin bilmediğiniz birçok şeyleri bildiğim gibi bunu da bilirim demek oluyor. Ve bununla cevap suale her veç ile mutabık olmak için bu bapta yalnız hısali melaikenin ademi kifayetine yani meleklerin vasıflarının yetersizliğine ve talebin ademi cevazına dolayısıyla yetersiz oldukları için o hilafet makamına kendilerini layık görmelerinin de canlısı olmayacağına zımnen işaret buyurulmuş oluyor. Arkadaşlar bundan sonraki bölümde inşallah Adem'e isimlerin öğretilmesi ve işte meleklerle Cenab Hazreti Adem'in karşılıklı imtihan edilmesi, meleklerin secdeye davet edilmesi, şeytanın, şeytan hariç meleklerin buna itaat etmeleri konusunu konuşacağız. Allah izin verirse biraz yavaş ilerliyoruz. İnşallah sadra şifa oluyordur. Tekrar Meridyen gence e teşekkür edelim. Bu sabah vaktinizi bize ayırdığınız için de katılan 600 küsur arkadaşımıza da teşekkür edelim. Allah'a emanet olununuz.